1820 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in elini suya sokmasıyla suyun bereketlenmesi, Resulullah'ı gördüm, ikindi namazı yaklaşmıştı, halk abdest suyu arıyordu, fakat bulamıyorlardı, Allah Resulüne biraz su getirildi, Hazreti Peygamber elini suyun bulunduğu kaba sokarak, bu sudan abdest alınız, dedi, baktım ki su peygamberin parmaklarının altından kaynıyor, halk sonuna kadar o sudan abdest aldı.